Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor, falanca işim olursa şu kadar gün oruç tutacağım şeklinde adak olur mu? Ve adak etinden adayan kişi yiyebilir mi? Bu hususta Peygamberimizden nakledilen bir hadisi e, size öncelikle onu aktarayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilmiş ve Müslim'de geçen bir hadiste. Peygamberimiz adakta bulunmayınız çünkü adak kaderdeki hiçbir şeyi değiştirmez. Ancak adak sebebiyle cimri kimseden mal çıkar buyurdu. Demek ki bir şeyi adamakla kaderde olanı yani başımıza gelecek olanı değiştirmemiz mümkün olmaz. Yani biz bunu adadık diye hakkımızda başımıza gelecek olan yazılı olan değişmez. E ne olmuş olur? Bu sebeple cimri de mal çıkar. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla çokça adakta bulunan insanlar zannediyorlar ki bunu adadığım zaman isteklerim gerçekleşecek ve arzu ettiğim şeye ulaşacağım. Yani bu hadisten açıkça anlıyoruz ki bizim bunu yapmamız kaderde olanı değiştirmez. Ayrıca böyle bir adakta bulunmuş isek de bunu yerine getirmeliyiz. Yani neyi adamışsak, ne yapmayı söz vermişsek, aynen onu yapmalıyız. Söz verdiğimiz şeyin aynısını yerine getirmeliyiz. Peki bir adak adadık ve bunun etinden yiyebilir miyiz? Bunu biz yemeyiz. Bakmakla yükümlü olduğumuz yani ev halkımız da yiyemez. Bunu dışarıya dağıtmamız gerekir etini. Biz kendimiz yemeyiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.